Devam ediyoruz. Açık Radyo'dasınız ve Açık dergi programını dinliyorsunuz. 18.34 saat kent hakimini geride bıraktık. Şimdi bu günden bugünün iki olayına biraz daha endisiyle eleceğimiz ikinci yarım saatimize geçmiş bulunuyoruz bu akşamın yayınında. Bunlardan ilk ki Türkiye Gazeteciler Cimriyeti ve sınır tanımayan gazetecilerin Caal gerçekleştirdikleri basına çıkaması olacak. Türkiye'de basının afali hakkında görüşlerini bildirdiler. Oradan kayıtlarımız var. Sonrasında da 3. İstanbul Tasarım BNR'ine geçeceğiz. Bugün 2016'nın ekiminde gerçekleşecek 3. Tasarım BNR'nin başlığı ve teması açıklandı. Küratörler tarafından, Beatrice Kolomina ve Mark Wigley tarafından. Birazdan da ayrıntisiyle oradan sesleri duymaya imkanımız var ama önce Cağolun'dayız galiba. Cağolun'dayız. 2010 yılından beri çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Türkiye basını bu elbette daha önce yaşamıyordu anlamına gelmiyor ama hiç bu kadar baskı altında bu kadar hem mali açıdan sıkıştırılan hem ııı gazetecileri işsiz bırakılan bir dönem yaşamamıştı. Şimdi bunu yaşayarak görüyoruz. arkadaşlarımızın serbest kalmasını istiyoruz. Yalnız can da Erdem Gül'ün değil, aynı zamanda bugün 30'a yaklaşan tutuklu gazeteci var, tutuklu ya da gözaltında. Bu arkadaşların çoğu Güneydoğu'dan. Güneydoğu'da artık gazetecilik yapılamıyor. Sizin de gözlemlediğiniz gibi, bu arkadaşların da serbest kalmasını istiyoruz. Le placement en détention de Chandlundar et d'Erdem a provoqué un émoi mondial parmi les grandes organisations de défense de la liberté de la presse, parmi les personnalités publiques. Nous appelons à des réactions plus fortes de tous les États démocratiques et ce matin, Reporters sans frontières lance un appel... Sınıf tanımayan gazeteciler, Türkiye'de başta Can Dündar ve Erdem Gül olmak üzere tutuklu bulunan gazetecilerin tahliyesi için dünya kamuoyuna seslenerek uluslararası bir çağrı başlatmış bulunuyor, diyor Christoph Deluar bu sabah yapılan açıklamada. Dünya çapında herkesin tanığı gazeteci, e, siyasi kişilerden bu tutuklamaya tepki vermeleri isteniyor. Bu amaçta çok sayıdan kişiden destek almış bulunuyoruz e, denmekte. E, global Editörler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Etik Gazetecilik Ağı, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Dünya Basın Özgürlüğü Komitesi, Sansür Endeksi, Gaz Gazete Sahipleri Derneği vesaire diye özetleyelim çevresinde kısaca. Evet Can eşi direkt Dündar'ı da seslenmiş. Christophe Döluar. Evet kameraların arkasında Can eşi Dilek Hanım'ı görüyorum. Kendisi bilmeli ki sınır tanımayan gazeteciler Candündar Dündar, Erdem Gül ve tutuklu bulunan gazeteciler tahliye olana kadar dünyada mümkün olduğunca büyük camiai yetkilileri bu davayla birleştirmek için sonuna kadar uğraşacaktır diyor. Dülluar konuşmasında. Evet, Kristof Dülvar, raporcu, San Front temsilcisi olarak bu sabah cihal olundaydı. Evet. evet, basının <gülüyor> durumu hakkında ki organizasyonu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiler. Yaptılar. Evet arkadaşlarımızı serbest bırakın çağrısıydı bir de bu her şeyden önce. Ee, Türk basının sıkıntılı döneminden bahsediliyor ama aynı zamanda hani ne zaman sıkıntılı değildi bu dönem diye de e, üstünde duruyorlar. E, pek çok kişi konuştu. Gazeteciler Cemiyeti oradaydı dediğimiz gibi. Gazeteciler Sendikası'nın uğur güç vardı. disk Basın İş Başkanı, Gazetecilere Özgürlük Platformu da oradaydı. Basın Enstitüsü Derneği'de oradaydı. Ee, şimdi 29 gazeteci hala cezaevinde ee, onlarla da uğraşmalıyız diyorlar. Davaları Türkiye, birleştirmeliyiz ve uluslararası evet, ve düzleme e, çıkarmamız taşımak gerekiyor. Taşımak şarttır diyorlar. Ee, bunların yanında bugün görülen bir başka dava daha vardı. Bir Gün Gazetesi Hı -hı. de e, aslında evet. manşetleri sebebiyle, Şubat ayındaki e, haberleri sebebiyle yargılanıyor. E, Uğur ismi Canur Berkant Gültekin ve Barış İnce yargılananlar arasında sorumlu yazı işleri aslında ve muhabirler e, yargılanıyorlar. E, onların da davaları on aralı ertelenmiş. E, neden olduğunu onlar da bilmiyorlar aslında. Bugün bir sonuç açıklanmasını bekliyorlardı. On aralıkta onu da görüyor olacağız. Ee, yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ndeki toplantıdan sonra aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazetecilik meslek örgütleri ortak bir çağrı mesajı yayınladı. En azından böyle bir metin çıktı. Evet. Mesajda çıkan Mesajdan aslında bazı bölümler aktarmak isteriz biz size. En azından şunu söyleyelim. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün açıkladığı endeks hatırlatılmış Cumhurbaşkanı'na. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 149. sırada yer aldığını bir kez daha dikkat çekiyoruz Türkiye'nin demişler. Can Dündar, Erdem Gül ve daha önce tutuklanmış tüm gazetecileri serbest bırakmaya çağırıyoruz iktidarı diye de bugünkü çağrılarını... <gülüyor> sonandırıyorlardı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Röportör San Frontier'ın bugün e, gazeteciler cemiyeti'nde yaptığı e, açıklamadan sonra yayınlanan ortak bildirdi. Evet, e, kısaca böyleydi bu sabahki açıklama. Şimdi